Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillahi rabbil alamin Vel akiratu muttaqin ve la udwana illa alez zalimin ve anallaha la yudī'u ajra al muhsinin Neşhedü en la ilaha illa Allah el melikül hakku'l mubin Muhammedur rasulullah sadıkul va'dül emin صلى الله عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين ومزراء الكاملين في عهده خصوصا منهم على الإمام وحليفة رسول الله على التحقيق حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الإمامين الهمامين العاملين الكاملين بالقضاء الراضيين وعلى البلاء الصابرين şemseynil el münireyn Cenab-ı İmam-ı hasan el Müşteba ve İmam-ı Hüseyin-i Mezlum-u Şah ve Şehidi Deşli-Kerbela ve Ammeyhi'l-Mükerremey'l-Mu'azzamey'l-Hamdata ve Al-Abbas ve Ala sair i Ashabı ve Al-Ansar Ridvanullahi Teala Aleyhim Ecmain eyühal el muhteramun İttekullaha ve Atiyruh İnnellaha Muallezînet-Takav vellezilehum Muhsinur Kala Allah-u Teala Fikitab-ı İl-Aziz Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Men caebil hasenete fele ve aşreem saliha Sadakallahu'l-azim Müminler Hakkın cemaline aşık cennetine talipler Kıyamet gününde inananlar Allah huzuruna cem olup Allah'a hesap vermeyi kabul edenler Bu nimete erenler bu alemden hakkın cennetine girenler ve cemal hakkı görenler. Saltanat-ı ilahi olmak üzere Cenab-ı Allah her kulun yani müminlerden her kulun beraberine iki melek halk etmiştir. Buna kiramen katibi derler. Sure-i Fetirat'ta Biz ne yaparsak hayır ve şerden yani Allah'ın emrettiklerinden, Allah'ın yasaklarından her ne icra edersek bu iki melek bunları tespit eder. Bunların manevi kitapları vardır. O kitaplara, o defterlere bunlar tesbih olunur. Yaptıklarımız. Ve senede bir defa bu defterler Berat günü kaldırılır. Hazine-i teslim olunur. Yevm-i Kıyamette o kimsenin e, defteri okunmak üzere. Bu iki melek kiramen katibindir. Yani iki katip melek. Niye böyle yapmış Allah? Niye diye sorulmaz. La yüselü amma yafal. allah Teala niçin böyle yaptı sorulmaz. La el makası insanların dilini kesmiştir. Terbiyesi, edebi olanları. Terbiyesi edebi olmayanlar Allah'a karşı böyle şeyleri sorabilirler. Niye beni fakir yarattın, niye çirkin yarattın, niye hasta yarattın diye. Bunlar terbiyesi olanlardır. Bir müddet için bu iradeleriyle bu isyanı yapabilirler. Ha, bir gün gelir, hemen ahd garipte, yakın bir zamanda yani, bu böyle konuşulan dilleri uzar, cehennemin makasıyla kesilirler. müminlere düşen vazife, Allah'a kul onların vazifesi, Allah'a itaat, ve Allah'tan razı olmaktır. Sonra Allah rızasını istemektir. Santanat-ı böyle celyan etmiştir. Böyle olmuştur. Bunda büyük rahmet vardır. Yalnız cenab Hak Hadis-i Kusine Sebekat rahmeti bir gadebi mı rahmetim geçmiştir. Rahmetim daha ziyadedir. Gadabım, hırsım, azabım vardır. Celalim vardır ama Cemalim cemalimi geçmiştir buyurduğundan ve bahusuz bizler iki cihan serveri, insucun peygamberi Hazreti Mahbubu-i Kibriya Muhammed Mustafa'ya ümmet olmak nimetine erdiğimizden dolayı günah işlediğimiz vakitte günah bir günaha bir günah yazılır ve 24 saat teyhiri edilir. Yaptığımız sevabın Mükafatı akibin deftere kaydolunur. Hiç fırsat e, ve vakit geçirilmez. Derhal deftere amala kaydolur. Sevap yaptığımız vakitte. Ve Allah bir sevaba en akal en az en akal dedik en az dedik en az 10 sevap verir. 10 hasene verir. Bu 10 hasene 70 olabilir, 700 olabilir, 7000 olur. Allah dilerse bu haseneyi bir sevaba yani yüz binde sevap verebilir. Vallahi u vasiyun alimdir. Bu ümmeti Muhammed'e bahşolunmuş bir nimeti ilahi. Bunu da sebebi Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme bizim bende olmamız ve ümmet olmamız bu nimete bizim irmemize sebep olmuştur. Hatta şimdi biraz şöyle tarihi bir karıştıralım. Sonra dersimize dönelim. Bizden evvel geçen ümmetler günah işlediği vakitte derhal her günah bir hayvan suretidir. Karısını kıskanmayan kimse domuz amelindedir. Cinsi münasebestlik yapan kimseler bunlar domuz amelindedir. Vaktiyle Beni İsrail'de bir adam böyle bir kabahat yapsa Derhal yapmış olduğu hangi hayvanın amelini irtikam ettiyse Allah onu o şekle koyardı. Domuz olurdu adam yani. Hepsi mi? Allah bazen bazen onları öyle yapardı. Akşamdan adam sabahin domuz olurdu. Akşamdan insan sabahin eşek olurdu. Allah eşeğe, domuza istizah müstehizi bir adam halka istiza ediyor. Halkı taklit ediyor, maymun olurdu sabahleyin. Cenab-ı Hak beni İsrail'e böyle ümmeti Muhammed'e Allah bu neshi kaldırdı. Yalnız manevi olarak yaptı bu işi bize. Cenab-ı Peygamber'e ümmet olmak münasebetiyle bunu zahiren yapmadı. Bu neshi batinen. Yani insan akşamda akşamdan böyle bir su ikabeste sabahleyin bu adam adam şeklinde diyorlar ama ameli domuz olmuştur. Ümmeti Muhammed'e bu verildi gizli. Yani halkın içinde ayıkları ortaya konmadı. Allah gizli ayıkları mı? Tövbe ederler diye yani. İşte Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zuhuruyla, Hazreti Muhammed aleyhi salatu ve selamın zuhuruyla. Cenab-ı Hak, ümmeti Muhammed'e büyük selahiyetler ve rahmetini fazla fazla verdi bizim üzerimize. Mesela, 5 vakit namaz kılan bir mümin, 50 vakit namaz kılmış ecra aldı. Çünkü namazın farziyeti 50 vakitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi, ümmetim zayıftır, kılamazlar, sana asi olurlar dedi. Allah beş vakit'i farz kıldı. Her kim beş vakit namaz kıldı, elli vakit ne yaptı? Allah ona on mislimi verdi ona, elli vakit kılmış gibi ecrini aldı. Acaba anlatabildim mi? Ve defter amadı öyle yazılıyor, meleklerle yazıyorlar. Ama bir günaha bir günah yazılır. Ve tehir olunur. Samelek der ki, sol meleğe yazın diyor. Bırak, ümmeti Muhammed'dendir. Belki aklı şeyleri Allah'a tövbe edecektir, Allah'a rücu edecektir. Eğer günahı yaptın, tövbeyi arkasından bastırırsan, tövbe edersen yani yaptığın nadim olup ağlarsan, sızlarsan ama öyle bir tövbe ki bu, bir daha irtikap ettiğin günahı yapmak üzere mi yetmendir? Ve nadim olmandır ve pişman olmandır. Yoksa tövbe yarabbi demek değildir. Acaba anlatabildim mi? Yani tövbeler şöyle olacak müminler. <gülüyor> bir hayvanın memesinden Resulün yani gözlerimizin nuru, gönüllerimizin sururu, sevih hakikat-i alem olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tarifiyle efendimiz. Bir hayvandan sütü sadık. Nasıl ki o süt tekrar o deliğe girmediği gibi insan günahdan tövbe ettiği vakit o bir o günah bir daha tövbe etmemek üzere. Hani o günaha dönmemek üzere tövbe etmesi Yoksa böyle hemen yaptı estağfurullah tövbe, hemen yaptı tövbe ve göğünü yine günahda ama. İrtibaba hazır fakat bilgisanan böyle söylüyor, bu iyi değil. Bu haydar kerrar Ali kerrar Allah diyor ki böyle yapanlar Allahlar işsizdirmiş olurlar diyor. Tövbe sabit olunacak. Ama tövbe de sabit oldun, tövbe ettin bir daha yapmasan cezmi kastettin, gene senden zuhura geldi bugüne gaflete geldin, günah zuhura geldi, gene tövbe edersin Allah tövbeyi kabul eder. Acaba anlatabildim mi? Hı. Gidiyoruz güneş gurulu erdi. İki hafta size, yapamadık ama konuşamadık işte hitap edemedik. Sizden ayrı kaldık. Size hasret kaldık yani camimize, evajematımıza. Evet. Ha, yani Şimdi melekler hemen yazarlar. Cevap, cevap, cevap kısmı var. Hiç teğretmez. 1'e 10. 1'e 700. En akal 10'dur. 9 olmaz. Misallerini inşallah vereceğiz ve diğerleri şimdi günah işte, edildiği vakitte dikkat buyur dikkat et. gene iki cihan serveri şefaat-i kübra sahibi cümle enbiya onun sancağı altında cem olacak onun şefaatiyle şefaat-e mezun olacaklardır cümle enbiya aleyhissalatu vesselam peygamberler yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendiler necat refah saadet felah, peygamberimiz olan Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı sevmekledir ona ne kadar muhabbetsen, Allah'a o kadar yaklaşırsın. Allah'a o kadar sözün geçer. Allah indinde o kadar kıymetin olur. Çünkü Canağb Allah onun hürmetine kainatı halketmiş, onu kendi nurundan halkı icat buyurmuştur. Nurullah'tır Hz. Muhammed Mustafa. Allah'ın nuru. Sallallahu aleyhi ve sellem. Günah irtikabettiği vakitte kalbin üzerine bir siyah kara damla peydah olur. Kalp paslandı yani. Tövbe edersen hemen Allahü Teala o karayı siler orada. Kaldırır. Hatta onu da bırakmaz. Günahına nadim olan, bir daha yapmamak üzere günah işleyen, irtikap irt irt irt eden kimse ağlarsızlarsa eğer günahı af olduğu gibi o günah sevaba tahvil olur. Se sevaba döndürülür yani. Bir adamın o kadar günahı var ki denizlerin Katarası kadar, sayısı kulların, kulların sayısızlığı kadar o kadar günahı var. Bu adam, efendim af olur mu? Allah'ın affetmeyeceği hiçbir günah yoktur. Ancak şirk, Allah'a müşrik olan, Allah'a aşık koşanlar, onlar müstesnadır. Onlar istifa edemezler. Ondan gayrısı bir adamın denizlerin dalgası kadar, efendim eksteriye bizim halkın içinde oluyor. Bunun katiyen söylemek doğru değildir. Efendim sonra işte ona bakayım müşrikli sopa olduğuna. Onun sen gençliğinde onu sen görseydin. O geçti o, bitti o iş. Defter kapandı. Madem ki tövbe etti, Allah ile mülakat etti, Allah'a sevişti. Allah. Tövbenin manası o, Allah sevmediği kuluna tövbe nasip etmez. Hangi kulunu seviyorsa tövbe nasip eder. Ama tövbe olan bir kulun günahı, kulların sayısınca, denizlerin dalgasının dalgalarının sayısınca olsa, havanın zerratı kadar olsa, af olduğu gibi bazen de eğer tövbesinde sabit olur, Allah'a tam bir kul olursa Allah'a emreder. Ermef Emrah buyuruyor. -rahman, -rahman, rahman Rahim olan Allah'ımız. Rahmetelil aleminin hürmetine. Onun günahlarını siliniz. Ne kadar günahı varsa sevaba kalb Allah. Bu ümmet Muhammed'e verilmiştir. Kimin hürmetine? Hazreti Muhammed hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Peygamberinin kadri kıymetini bil. Resulullah'ın kadr kıymetini bil. Kim ki Resulullah'ın kadr kıymeti bilmez başından tac iman alınır. Alına küfür damgası basılır. Kalbinden Allah Muhammed muhabbeti çıkaranların kalpleri taştan katıyor. Ve onların gideceği yer ahiret aleminde hem dünyada hem ahirette yalnız ahirette değil. Nardır, cehennemdir, dünyada hasret, ve imansızlık ateşiyle yanar, ahirette cehennem ateşiyle yanar. İmansız bir adam dünyada hiç rahat edemez Müslümanlar. Allahsız bir gönül dünyada rahat edemez. Muhammed'i sevmeyen bir gönül dünyada sefa süremez. Ben manevi sefadan bahsediyorum. Senin sefa dediğin o sefa değil, cefadır o. O nimet değildir, o necasettir o. Günah istediğin mümin dikkat veriyor, kalbin üzerine bir kara peydahı olur. Tövbe edersen Allah o karayı oradan siler. Olur. Tövbe etmezsen o kara büyümeye başlar. Nasıl ki bir elmanın üzerindeki ufak bir çürüğü ayar çıkarırsan belki kurtarabilirsin onu. Misali böyle, bırakırsan nasıl ki elmayı bir gecede ya iki gecede simciha çürütüyorsa o günah damlası kalbi karartır tamamen. Kalbin kara olması, Allah ile kulu arasında perde olmak demektir. Çünkü Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri semavata ve arda sığmamış oğlunun müminlerin layık olan kalpleri tecelli etmiştir. Layık olan kalplere tecelli etmiştir. Allah'ın tecelli etmesi, layık olan kalplere Allah tecelli etmiştir. Dikkat bak ne konuşuyorum, dikkat ha, Şimdi, kalp Allah ile kulu arasında bir perde olur. Bir perde olmaz. Bize göre bir perde olur. Zaten 70 bin perde vardır kul Allah arasında. Bu perdeleri refetmek isteyen kimseler La ilahe illallah'a devam etmelidir. La ilahe illallah Muhammed sülhaha devam ederse bir kimse dilini böyle alışırırsa buna 70 bin perdeyi refeder Allah ile mülakat eder. Allah'a sevişir. Allah buluşur. Gayede budur zaten. Her şey elimizden çıkıcıdır. Güzelliğimiz solar ve Hatımız gider hasta oluruz hayatımız elimizden alır ölürüz fakat ölmeyen daima genç ve dinç dolandırırız Allah sevgisidir Allah'a olan ibadat ve taatın Allah'a olan muhabbetindir Resulullah'a olan muhabbetindir tövbe edersen kara silinir. tövbe etmezsen kalp kararır nasıl yapacağız tövbeyi gözyaşıyla yapacağız Denizin suları bu günah karasını çıkarmaz, nehirlerin suları, yağmurların suları bu karayı çıkaramaz, ancak gözyaşı çıkarır. Kim ki gözyaşını akıtır, yüzünün karasını, göğününün yarası, yüzünün karasını siler, göğününün yarasına devam olur. Allah korkusuyla, ''Ya Rabbi elimde olmayarak yaptım, ben aciz bir kulum, beni bir halk ettim. zelildim, çirkindim, iğrençtim, beni şekli insana koydum, ''Bana nimetler verdin, yedirdin, içirdin, azay-ı cevarih verdin ama ben bilemedim onların kadri kıymetini, senin yasaklarına ben ne yaptım? Tecavüz ettim. Ömrümü senin istemediğin yerlerde, sevmediğin kimselerle geçirdim. Beni afet ya Rabbi, geldim bu kapına senin kapından sen hiçbir kulunu geri dökemezsin. Ağlayacaksın böyle, ama bize ı Hakk ey kulum gözyaşını sil, başını secden kaldır, seni makbul kullarım arasına aldım.'' der rahmeti çok geniştir. Allah diyen mahrum olmaz kim ki Allah der Allah ona cevap verir feskuru ni ezkuru şimdi bak gelince selap bir selapa on on selap yazılır şimdi bunu bir misalini verelim hiç bu hafta inşallah hafta gene atırız günlerde bir gün sana bir canlı misal vereyim ki konuştuğum dersin kompirmesi olsun kafanda kalsın yani dinlemekle kalma iyi öğren ve bulunduğun yerde arkadaşlarını Allah'a çağır. Bak, hepinize söylüyorum. Mesulsunuz. Gir baba, evladını, iyalini yani karısını, akrabasını, kardeşlerini, evlatlarını Allah yoluna çağırmazsa, onlara Allah yolunu göstermezse mesuldür. İstese anlı onun taşla delinsin. Secde ede ede anlı delinsin. Secde, secde, secde. Yani taş üzerinde secde etsin, anlı delinsin. Mesuldür. O'nun hepiniz mes'ulsünüz, hepimiz mes'ulüz. Herkes, daha devletin en yüksek kademesinden en ufak neferine kadar, en ufak bir köylüsüne kadar eren زواد, Allah'ın emirleri kime tereddüb ettiyse tekalif, onlar hepsi mes'uldurlar. Onun için arkadaşlarınızı, yoldaşlarınızı, ahbaplarınızı, fuhsiyatta, Allah'ın yasakladığı yerden ettiği yerlerde onlarla buluşmayınız. Allah'ın emirlerinde onları getiririz ki dostunuz öyle olsun Aha diyor kıyamette. Yoksa senin fuhşiyat arkadaşın, içki arkadaşın, kadeh arkadaşın senin düşmanındır. Yarın yevmi kıyamette senin yakana sarılacaktır. Ya Rabbi beni bu azıttı diyecektir. Hani mahkemede iki adam birbirini kandırıp bir şey yapıyorlar zamanımızda bir fenalık yapıyorlar. Sonra o, onu fenalık teşvik eden mahkemede hakimin karşısında Ya Rabbi bu heret beni bu şeylere sürüp dedi. Birbirlerini Töhmetlendirildiği gibi ayıp para bir attığı gibi göğümü kıyamette böyle dünyada dost olanlar böyle tışkı içki üzerine orada birbirine düşman olacaklardır. Birbirine davacı olacaklardır. Söylüyoruz. Bunlar bizim sözümüzdür. Zanetme aldı gitti kayboldu. Allah bunların hepsini kaydetmektedir. Ey aşkı, sadık salih kardeşim, Allah'a talip kardeşim. Allah bunların hepsini kaydediyor. Hiçbir şey zayiye olmaz kainatta. Yoktan varımız vardan yok olmaz. Hak Teala'nın varatinden yani. Lebeze kan değil bu. Hazreti Ali'nin sözüdür. Resulullah'tan aldığı nur ile bize haber vermiştir. Hiç cezai olmaz. Hatta Bolla Cami şu beytle bunu ifade etmiştir. Heme ekval-i efal-i müddehar, <gülüyor> rüveyda kerdet, ender ruz-i mahşer. Her efaliniz, her işiniz, yaptığınız iş yani. Her sözünüz bir şekle bürünerek mahfuz olunur hepsolunur. Yevmi mü kıyamette önünüze çıkar diyor. İster iyilik, ister kemlik. Sana daha Türkçe açıklayayım bunu ben bunu. E, mana tarlasına tohum atıyorsun. Yaptığın işler bunlar demektir. Yani tarlaya tohum atar gibi mana tarlasına atıyorsun tohumu yaptığın ikrarını. Yakın zamanda ektiğin tohum mutlaka meyvasını verecektir. İyi ekenler iyi şeyler bulacaklar. Kötü ekenler de kötü şeylerle karşılaşacaklardır. Acaba anlatabildim mi? Ya bir şahit ol. Haydar-ı Kerrar Cenab-ı Fatıma-tü Zehra Hazretlerinin yanına varmış. Fatıma-tü Zehra kim biliyor musun? Resulullah Efendimiz'in en sevgili kızı, Kerime-i Muhteremesi ve Zürriyet-i Muhammediye Hazreti Fatıma-tü Zehra'dan gelmiştir. Efendimiz Hazreti Fatıma'ya ya Fatıma enti bil atı minni sen benim parçamsın demiştir. Bu şerefi bahşetmiştir. i̇mam Ali onun yanına girdi. i̇mam Ali, Cenab-ı Peygamber'in ammisi oğludur. Yani Ebu Talip Hazretleri'nin mahdum-i mükerremleridir. Ebu Talip Hazretleri'nin beyinsiz herifidir. <gülüyor> Ebu Talip, ayıp böyle şeyler. Resulullah'ın ammisiyle, amcasıyla uğraşılmak. Sen genin baban mı gitti, iman, amcanın mı imanlı gidip gitti bir yerden biliyorsun? Sen nasıl gidiyorsun ahirete? Başına sarık sarmış utanmadan peygamberin sevdiği bir zatı için aleyhinden konuşuyor küçük kürsüyi Muhammed ile Ebu Talip köy üzere gitmiştir. Estağfurullah adına Aziz bir zat muhteremdir ve kendi evlatlarına demiştir ki nasıl geldi konuşuyorum böyle? Yani, Hazreti Ali Kerem Allahu ve seccana şey, peygambere ufak yaşta peygamberin yanına vermiş Hazreti Ali'yi Sonra bir gün namaz kılıyorlarmış, oradan geçiyormuş Ebu Talip Hazretleri Cafer-u Tayyar'a diyor ki git Hazreti, şey Muhammed Aleyhisselam'ın arkasından dur namaza dur diyor, git diyor namaza diyor, oğullarına ve çocuklarına öyle söylemiş, ben gidiyorum ahirete sakın Muhammed'den ayrılmayınız onun tarif ettiği yoldan yürüyünüz demiş, imanlık ketbetmişti ve hakkında iman dair Efendim Talib, Fî Necat-ı Ebi diye kitap vardır bilmeden böyle kendi kendine terbiyesiz Peygamber'in sevgili amecasını dili olanlar. Onların dilleri yakında ateşten makasdan kesilir. Resulullah'ın evladına, eshabına, evliyasına yan makanın yan gözü patlatılır. Yakın zamanda. Ebu Talip, Hazreti Peygamber'in amacası, sevgili amacası, Abdülmuttalip dedesi Hazretleri vefat edince, Ebu Talip Hazretleri Peygamber'i üzerine aldı, evlatlarından üstün tuttu, öyle büyüttü onu Efendimiz'i. Hatta Ebu Talib Hazretleri'nin vebatı ettiyse ne ya, Hazreti Peygamber hüzün senesi dedi, mahzuniyet senesi dedi. Ammim olsaydı siz bana karşı böyle bu şeyi kü küfer kureyşe karşı bu hakaretleri bana yapamazdınız dedi. Ebu Talib Hazretleri böyle. Onun için terbiye olman insan. Senin itikadın sana edin ama terbiyeni muhafaza et. Mesela bir reis-i babası kafir olsa ama bir reis-i reis-cumhrunun yanında senin baban gavur diyebilir misin? Edeb edersin değil mi? Terbiye vur edersin. Bu Hatta komşun olsa, bıraksın reis-cumhrunu padişahı da, komşun mesela bir, bir Müslüman dönme olsa yani şey, İslam dinine hidayete girse, babası kafir olarak kiliseye devam etse. Senin baban gavur denmez. Ayıptır o. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İkreme ki, Ebu Cehil ki İslam'ın en büyük düşmanıdır. Ve Peygamberimiz onun için bu ümmet benim, ümmet benim dur demiştir. Benim firavunum bu. Benim firavunum Musa'nın Firavununa eşed demiştir. İkreme İslam olunca sakın dedi bu asrını yaptığı fen bahsetmeyin yanında dedi Peygamberimiz. Belki yersi konuştuğuna sırası geldi. Onları sakın ha böyle şeylere kurat vermeyin. İslam demek, İslamiyet demek, edep demektir. Ahlaka hasene sahibi olmak demektir. Allah ibadet ve taattan evvel Ahlâk-ı ne zarar ver. Ahlakı, güzel ahlâk olmayan kimsenin namazı kabul değildir, oruçsuz, makbul değildir. yorgun yanına kâr kalır, açlığı yanına kalır. İlla ahlâk-ı Hasene. Acaba anlatabildin mi? Diline, gözüne, kulağına sahip ol. Gözünü gözün tathir et, felaklıkla bakma halka, ibretle bak. Tathiri olmayan göz, toprakla dolar, cehennem ateşi patlar. Şey, Hazreti Ali Efendimiz girdi, Fatımetü Zehran'ın yanına edeble peygamber kızı, o da amcasının oğlu. Damadı peygamberi, Efendimiz'in damadı Fatımetü Zehra'yı Allah emretti ki, cenab Peygamber'e Ali'ye veresin. Allah böyle emretti. Allah'ın emriyle peygamber, Hazreti Fatımetü Zehra'yı Hazreti Ali'ye verdi, Esedullah'a verdi. Ondan iki evlat dünyaya geldi. Birisi İmam-ı Hasan, biri i̇mam Hüseyin. Zehri. Zalimi tarafından i̇mam Hasan zehirlendi. İmam Hüseyin şehiriydi zalimler tarafından. Allah zalimleri sevmesin. Geçiyoruz. Girdi cenab Fatma Fatih Cehra'nın yüzü sarıydı. O gün rahatsız olay. Ya Fatih Mindir, halin halim diye sordu. Razım ya Ali. Efendiler derdik demiş ki Cenab-ı Seyyidine abâb radıyallahu anh, Cenab-ı Fatime'yi verdiği vakitte Ya Resulallah teyiz olarak Fatime'ye verdiğiniz bir testi, bir el değirmeni Allah'a şirk koşan, Allah'a hasimi olan efendim Kisra'a, kızına milyonlarla para vererek, tayalarla, tayalarla cariyelerle, köllerle evladını gelin ediyor, saraylar veriyor. Fatime. Benim kızımdır. Ayaklarını çocuklarına beşik yapar. Sallar. Bir elinden de değirmeni çevirir. Ne kadar güzeldir. Ha böyle. Onun için şimdi acaba niçin böyle? Şimdi anlatacağız. ona da şöyle inşallah Allah'a müsaade ederse. Ha? Ya Ali canımlar istiyor. İmam-ı Ali'nin cebinde nar olacak bir fara yoktur züğür zülmeyni <gülüyor> hasakana. Dua etseler de dağlar ve taşlar altın olurdu. Tenezzül buyurmadılar. Ellerine geçen meta'ı Allah yoluna sarf ettiler. İnfak ettiler. Allah Kur'an-ı Kerim'de onlar hakkında öyle söylüyor. Sure-i İnsan'da. Ve yut'imûne te'âme alâ hubbihi iskine ve yetime mu'sira inemâ nut'imukun levesillâh lâ nu'idumukum cezân velâ şiştûrâ. Onlar yoksullara, miskinlere, yetimlere her şeylerini giderlerdi de karşılık karşılığında teşekkür bile istemezlerdi. Hizmet değil, teşekkür bile istemiyorlar. <gülüyor> Allah öyle metediyor. Başın <gülüyor> müstahşlı değil. Haşa, <gülüyor> elime gelenin sade Sen yapamazsın. Sen rızkından ver. Dayanamasın sonra. Sen rızkından ver. Allah'ın takdiri kadar kıksa birini mi öyle? Hani sormuşlar. Şeybanı raiye. Zekat kaçta kaçtır demişler. Şeybanırayı buyurmuş. Size göre mi, bize göre mi demiş. Demişler ki ya Şeyban, şeriat böyle size göre bize gel olur mu? Elbet demiş. Size göre kırkta birini vermek, bize hepsini vermek, üstte kelleyi vermek demiş. Onun <gülüyor> için <gülüyor> uzak bir lafı. Hepsini veriyordu. Ve Cenab-ı dışarı çıktı ve bir nar... Bulmak üzere gitti, bir Yahudinin hormalığında çalıştı ve su çekti, kuyudan su çekmek şartıyla su çekerken kuyunun kovasının ipi koptu. Kova kuyuya düştü, o adam geldi, ne beri hiç adammışın tanımıyor Sadullah'ı. Ne beri hiç kuyuya düşürün dedim, ve daha dağda soktu ve kovayı çıkardı. Kuyu mu kısaldı, İmam Ali'nin elini uzadı, oraya karışma, buyurun dedi, adamın İslam'ına sebep oldu. Efendim olur mu, olmaz mı? Sana göre senin kafana kolay olmaz ama Allah'a göre Allah istediğini yapar. Geçiyoruz. İman meselesi bu. Yırfan meselesi bu. Allah'a teslimiyet bu. ara geliyor yolda bir fakir çıktı önüne. Bu fakir fakir değil. değil. Kimdi de biliyor musun? Cebrail Aleyhisselam. İmtihan ve bize Hazreti Ali'nin imtihanına ve Fatimet-i Zehran'ın imtihanına muvaffakiyetini gösterecek. Allah biliyor Ali'nin ne olduğunu, aslını bilmez mi ne olduğunu Allah? Halik'i çünkü. Seni Allah bilmez mi, beni bilmez mi Allah? Halik'imiz. Ama biz bazı imtihan eder ki, bize bize bildiğimizi bildirelim ve kullara gösterelim. Bak böyle benim arif kullarım var görün diye. Acaba da bildim mi? İkide bir de hocaların ağzında Allah kulu imtihan eder. Allah bizim muhoze değil ki bu talebenin kudreti kuvvetini diye bir şey çıkıyor. Allah kulunu, bir daha söylüyorum, çok mühim konuştuğum söz. Belki kavrayamıyorsun zevkine varmadın ama tekrar bir ilk kulağını benden yana ver. Allah kulunu imtihan eder, kendi bilmesi için değil. Kula Allah'a olan bağlılığını bildirmek, bir de gafillere onu göstermek içindir. Bak benim böyle hat kullarım var, o. Oh. cevr ''Ya Ali, benim canımlar istiyor hastayım onu arabana versene dedi. İmam Ali şöyle bir durdu. ''Fatime, Muhammed Aleyhisselam'ın kızıdır. O tahammül eder. Onları yemese de olur. Ümmeti mahrum edemeyiz.'' dedi. Ve ona verdi bir adım. Ve döndü eve geldi. Cenab-ı Bağattin Zahra ifakat bulmuştu. Ve buyurdu ki çok dikkatli bir şey söyleyeceğim, burada bir sır söyleyeceğim. Ya Ali sen fakire nara verdin. Hazal diyecek ki ben yolda nara fakir istedim söyleyecekti. Fatıma haber verdi. Öyle dedi ki ya Ali vaktaki sen nara fakire verdin. Allah şifasını bana verdi dedi. Dikkat buyurun. Şimdi çok dikkatli buyurunuz. Bir sır söyleyeceğim size. Burada suya bir karınca düşer. Sen bunu görürsün oradan kurtarırsın. Allah evladını dinizde boğmaktan kurtarır. Sen burada fukaraya sadaka verirsin, senin hasta, senin hastana Allah şifa verir. Doktorlar elini çekmiştir hastalık üzerinden, bu iyi olmaz diye, sen fukaraya ihsan edersin, Allah ona şifa verir. Müminler tek nurdur, birine ikram birinedir. Anlayana söyledik, geçtik. Hazrı Ali Beşuv olduğu, mahruz olduğu, memnun olduğu Halis-i Fatıma'nın iyi olduğuna, şifa bulduğuna derken kapı çalındı. i̇mam Ali kapıyı açtı, baktı ki Selman-ı Farisi. Bu Selman-ı Farisi İran halkındandı. Fars halkından, Pekala, peygamber kendini o kadar sevdirmiş ki, Selvan, Selvan bizim ehl beytimizdir dedi Peygamberimiz. Ehl-i e dahil etti yani. Yani Peygamber'in evinin halkına dahil etti Selman-ı daha. Süheyb-i Rumi Hazretleri var, o da öyle. Süheyb min Ehl-i min ehl Beyti buyurdu. O kadar peygambere yaklaşmışlar bunlar. Biri Rum, Rumi, birisi Parisi. Yani Ehl-i sayılırlar, peygamber öyle ilah etmiştir, makamlarını makamlarını, altına böyle haber vermiştir. Sen de Resulullah'ı seversen ehlibeytini Allah kişiyi sevdiğiyle haşreder, Ehl-i Beyt ile Kim muhabbet ederse, kim kime muhabbet ederse ondan o haçlı olur. O ondan olur. Yani bir, bir memlihaya bir şey gömsek, bir sene sonra açsak oraya tuz, tuz ne olur o gömdüğün şey? Tuz olur memlihada. Onun gibi kim kimi severse onunla daha da haçlı olur. Kafiri seversen kafirle haçlı olursun. Zalimi seversen zalimle haçlı olursun. Arimi seversen, aşkı seversen aşıkla. Peygamberi zikânını seversen Resulullah ile haçlı olursun. Ehli beyti ile haçlı olursun. Söyledik, buradan girip buradan çıkmazız hiçbirseyle ve sözümü sözümü iyi belle ve amil ol kazanacak mı istikbalde? Burası geri geçicidir. Camide bir saat durdun, şimdi döneceksin mendiline, dükkanına, evine. Dünyada 60 yıl oturup gelmenizine döneceksin. 60 sene yalnız onun için biraz, 65 sene, 70 sene, 100 sene bilemez. Kapı çalındı. hadi de alikaramallah kapıyı açtı, baktı ki sen mana faresi. Elinde bir tepsi. Dedi, Ya Esadullah, allah Teala selam etti, cennetten Cebrail bunu aldı getirdi resulullah'a resulullah da size gönderdi dedi. Bir de açtılar, gelen tefsiyi, dokuz tane nar var içinde. İmam Ali saydı böyle, bir, iki, üç, dört, beş, dokuz deyince, Ya Selman, bu nar dokuz olmaması lazım gelir. Çünkü Allah'ın Kur'an'da vaadi kerimi vardır, ben 1'e 10 veririm diyor, bu 10 olması lazım, bunun, bunun bunların bir tanesi nerede dedi. Onun için semman Farisi dedi, ya İmam, bir talebenin hocayı imtihanı, kulun Allah'a imtihanı terbiyesi ama ilminizi halka bildirmek için ben bunu yaptım, onuncular burada dedi, çıkardık oraya koydu. Heh şimdi oldu dedi, Allah bir Hasene'ye mutlaka en aşağı 10 verir dedi, 9 vermez dedi. Bize böyle fiilen gösterdiler. Acaba anlatabildim mi? Şimdi müminler toplayalım dersinizi bile, su, su, su, su, su, nihayet verelim. Bir günaha Allah bir günaha bir günah yazar. 24 saat tehir eder. Neden? Hazreti Peygamber'e ümmet olduğu için Allah bu mürüveten buna, buna muhabbeten 24 saat. Tövbe dersen bu, bu 24 saat içerisinde bu günah senin üzerinden kaldırılır. Ama bir cevap yaparsan Derhal, bire Allah on verecektir, dokuz vermez, on olur, yüksek olur, daha yüksek, daha bu aşağı inmez. Bunu niye anlattın biliyor musun? Şaban, Recep, Şaban, Ramazan derken bayram da geldi geçti. Hemen şavalin yirmi birindeyiz yani. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyuruyor bir hadis Bir kimse Ramazan-ı Şerif'i tam tutu. Şavalden de altı gün oruçlarsa ne yapıyor? 36 10 da Ba çarp 360 bir sene kaç gün 365 gün 5 gün bayram bayrammış çıkar 365 çıkarırsak 360 kalıyor seney diyor peygamberimiz oruçla geçilmiş gibi Allah Ecri verir diyor bu müjde işte verdim kuvveti Allah'ın senin açtırmaya ihtiyacı yok Tarz olan başka, o emire itaadeni yapacaksınız. Kuvveti, kudeti yerinde olanlar bu altı gün orucunu tutsunlar. Ve bu nimete ersinler. Ya efendim ben biraz oruçtan sıkılıyorum yani benim nefsime ağa ah. gibi. bir bilini tut. Kötü konuşmaz, hayır konuşursan yine oruçlusun. Lisan oruçlarlar ona. Lisanla oruç Dur, kötü söyleme. Kimseyi çekiştirme. Yüzden karşı konuşup kalbini kırma. Tatlı konuş. Allah'a davet et, şeytana, iblise davet etme. Kötü yerlere götür, kötü kişiyi davet etme, kötüye davet etme. hayra götür. Dilini tut, oruç tutmasını yap. Aramızdan şeritte farz o, ondan kurtuluş yok. Allah'ın emri o. namaz mal öyle, kurtuluş yok. Beş vakit namaz Ama, ama Allah'ı seviyorsan, nafile oruçlar, nafile namazlar kıl. Çünkü Allah'a en büyük kurbiyet nevafil eder. Nafile yani Allah'ın emretmediği ibadetleri son kimse Allah'a yaklaşırlar. Öyle diyor Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hak hadis-i e, nafile demek yani, bedala ihtimalasına değil. Senin anlayacağın. Allah emretmediği halde, Allah sevdiğinden dolayı, ona olan aşkın, muhabbetini, ishar için yapacağın ibadet ve taattır Acaba anlatabildim mi? İşte insanı Allah'a yaklaştıran da bu nafile, yani bu, bu ishar-ı muhabbettir. Allah'a yaklaştıran, bana en çok yaklaştıran nebafil ibadettir Cenab-ı Allah. O, Allah'ın emirleri ki beş orta namaz, senede bir ay oruç, malının kırkta birini tasadduk etmek, ömürde bir defa nefsime hacca, hacca gitmek, bu senin imanının erkanı, dinin temelleridir. Bundan yapmazsan mesul olursun. Ama nevâfil olan ibadetler, Allah'a olan muhabbetin islarıdır ki Allah'a kurbiyet meydâ olur. Anlatabildin mi? Ya Rabbi, bu benim dersimi dinleyen kullarını ve beni de aralarında, benden günahkar yok, beni de afet ve yapmış olduğumuz dersin tesirini halka ile konuştuklarımı ihlas ile yapmak ve amir olmak sizlere ve bizlere yarabbi nasih-i müyesser eyle. Ahir Kur'an-ı Mecid-i Kerim-i Tevhid-i Eyle, imansızın şerîmizli kavama i selâm ve ihdilme i inşaülâh sılâhu sılâhu sılâhu sılâhu sılâhu اللهم صل على رسول السلام على سيدنا محمد Vahdülü ve Hazretli Müslümin, Allahümme su men cüyüşü ve müslüme ve aslâke ve müvahhidin, ve ksü füslühe ve selâmete ve ahri ve afiyet aleyna ve al ve güzâfi ve müşâfiğine ve al mükîmîle ve hazînîn ve al gâibîn, ki benike vâhike ve cebdike'nin ümmeti Muhammed'in ecmaîne ya Rabbi'l âlemin. Allahümme su hükümetil Muhammed, Allahümme feriş ankirube ümmeti Muhammed, Allahümme erham ümmete Muhammed, ve Yol melaiyem fal malum belabanon illa menet Allah dik hal bin sülîm. İnna Allah yağnur <gülüyor> bil adl ve istan. De i'ta ezil kurba ve ina anifuçay bin minkat. Berzik Allah ekel Senen